Üç bebek. Ezel zaman içinde Hindistan'da bir kral varmış. Kral Rakavendra bulmaca çözmeyi çok severmiş. Bir gün en iyi arkadaşı Kral Vlasrao'dan bir hediye almış. Majesteleri, majesteleri Kral Vilas Rao'dan size bir hediye getirdim efendim. Aha! Başka bir bulmaca olmalı. Kralın ve ben gurukuldayken bir sürü bulmaca çözdük. Ben Vilas'a cevap yazarken lütfen sarayda kendini evindeymiş gibi farz ee, Teşekkür ederim majesteleri. Üç bebek arasındaki farkı bulabilecek misin bakalım? Teşekkür ederim biraz. Ve cevabı yakında göndereceğinden emin olabilirsin. Kral üç bebeği masanın üzerine dizmiş ve incelemeye başlamış. Saatler boyu bebeklerin her tarafını ölçmüş ama aralarında hiçbir fark bulamamış. Kral neyi kaçırdığını merak ediyormuş. Uzun uzun düşündükten sonra nihayet sarayın en bilge adamını çağırmış. Üç bebek arasında herhangi bir fark bulabilecek misin? Bak bakalım. Elimden geleni yaparım majesteleri. Bilgi Adam bebeklerin olabilecek her detayını yakından incelemiş. Ama o da aralarında hiçbir fark bulamamış. Çok üzgünüm majesteleri ama bana göre buradaki üç bebek de birbirinin aynı. Bu nasıl olabilir ki? Belki de arkadaşınız şaka yapıyordur. İş bulmaca ve bilmecelere geldiğinde arkadaşım asla şaka yapmaz. Soytarımız senden daha iyi bir iş çıkarabilir. Tam o sırada oradan geçmekte olan soytarı bunu duymuş ve salona girmiş. Buradan geçiyordum ve adımın söylendiğini duydum. Ne istersiniz, fıkra mı, dans mı, yoksa oyun mu? Aa, bilgenin çözemediğini belki soytarı çözebilir. Üç bebek arasında herhangi bir fark bulabilir misin? Verdikleri his aynı, görüntüleri aynı, ağırlıkları aynı. Aynı şekilde gülümsüyorlar. Hatta sesleri bile aynı. Sessizliğin sesi bu. Ve üçünde de ses aynı. Bunlar arasında hiçbir fark yok majesteleri. Peki de bu bulmaca bir şakadır. İş bilmece ve bulmacaya geldiğinde arkadaşım asla şaka yapmaz. Git buradan. Kral çok çaresizmiş. Bulmacayı çözmeye niyetle herkese izin vermiş ama kimse başarılı olamamış. Bir gün huzuruna yaşlı bir masalcı getirmişler. Duyduğuma göre canınızı sıkan bir bulmaca varmış majesteleri. Evet. Artık masalcılar bulmaca çözüyor öyle mi? Belki de bu masal bulmacalarla ilgilidir majesteleri. Ya da belki de bu bulmacanın içinde bir hikaye vardır. <gülüyor> Dene bakalım. Masalın bir anlatanı ve bir de dinleyeni vardır majesteleri. Ee, yani burada kalmamı mı istiyorsun? Evet majesteleri. Ve bana sadece üç tel saç gerekiyor efendim. Üç tel saç mı? Neden? Neden? İç görünüşü aynı olan şeylerin iç görünüşü çok farklı olabilir. Şimdi lütfen üç tel saçınızı yolup onları teker teker bana verebilir misiniz? Sanki bana emir veriyormuş gibisin. Belki öyledir ama mantıksız bir şey istemiyorum öyle değil mi? Hayır. Bunu al. Majesteleri. Bunu al dedim. İşte fark. Bunun anlamı nedir? Evet. İlki bilgi adamın bebeği. Dinliyor. Her kelimeyi alıyor ve yüreğinin derinliklerinde tutuyor. İkinci bebek bir aptala ait. Dinlediği bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor. Ve üçüncü bebekse bir masalcı olsa gerek. O duyduğunu diğerlerine aktarıyor. Peki sence hangisi en iyisi oluyor? Bu sizin durumunuza bağlı majesteleri... Bazen sır olarak saklanması gereken şeyler vardır. Bazen de dedikodu haline gelir ama dikkati hak etmezler. Ve bir de hikayeler, dersler ve bilgiler vardır ki herkesle paylaşılması gerekir. Böylece onlardan hepimiz yararlanabiliriz. Burada iyi ya da kötü olan bebeklerin kendisi değil. Bence bu hangi bebeği hangi durumda kullandığınıza bağlı bir şey. Evet, çok teşekkür ederim. İşte ödülünüz hanımefendi. Teşekkür ederim. Kral bulmacanın cevabını arkadaşına göndermiş. Bulmacadaki muhteşem ders için teşekkür etmiş. Ne zaman bir bilgi parçası ile ilgili ne yapacağını düşündüğünde, sır olarak mı kalacak, görmezden mi gelecek ya da başkalarıyla mı paylaşacak, daima bu üç bebeği hatırlamış ve karar vermesine yardımcı olmuşlar.